Oh yeah. che c'è Bugün 5 Mayıs Salı, Yıl 2015, Ay 5, Gün 125, Kasım 179. 1436, Hicri Recep 16, 1431, Rumi Nisan 22. Avrupa Günü. Günün tarihi, Noterler Günü. 5 Mayıs 1972 yılında yürürlüğe giren 1512 sayılı Noterler Yasası, mesleğe eskiye göre bağımsızlık getirmiş, bu nedenle 5 Mayıs'a Noterler Günü denilmiştir. Dokuz yıl önce bugün, 5 Mayıs 2006'da, 119 filmi imzasını atan, 51 filmin senaryosunu yazan, 27 filmin yapımcılığını üstlenen yönetmen Atif Yılmaz'ı kaybettik. Büyük Saatli Marif Takvimi Merkez, Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, canton Tombil Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Gloria Gaynor'dan I Will Survive adlı disco müziğinin en büyük anıtsal parçası diye nitelendirilen parçanın bir bölümünü çalarak başladık. Neden böyle yaptık? Galeano anlatsın. Aynalar kitabına bakalım. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Memeler Kimi homoseksüeller cezadan kurtulmak için kadın kılığına girip fahişelik yapardı. 15. asrın sonlarında Venedik'te fuhuş sektörü çalışanlarına memelerini açıkta bırakma zorunluluğu getirildi. Fahişelerin çıplak göğüslerini müşteri çekmeye çalıştıkları evlerin penceresinden göstermeleri gerekiyordu. Rialto yakınlarındaki bir köprünün üzerinde çalışıyorlardı ve bu köprünün adı bugün hala Pontedelle Tette'dir. AYNALAR Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı Evet günün geçelim. Tarihte bugün neler olmuş. Taha 1260'a gidelim. Kubilay Han, Moğol İmparatorluğu'nun başına geçmiş. O zaman tarihin en büyük imparatorluğu. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne muadil bir imparatorluk bu. 1821'de ikinci bir imparatorluktan bahsedeceğiz ama düşkün bir imparator da birinci kendisini imparator ilan eden birinci Napolyon Saint Helena adasında Güney Atlantik okyanusundaki Saint Helena'daki ikinci sürgününde hayata veda etmiş. Dönüp yüz günlük bir iktidarı daha olacaktı hatırlanacağı gibi. Ondan sonraki ikinci sürgünde artık böyle bir şey olamadı. 1981'de bugünse Bobby Sands'in ölüm haberi var. Long Cash hapishanesinde 66 günlük bir açlık grevinden sonra 27 yaşında hayata veda etmişti. Kendisinden başka daha sonra da ölenler de olacaktı. İlk ölen oydu. Çok acımasız, tarihin acımasız sayfalarından biri daha böylece açılmış oldu bir yıl dönümü de geç, geçen günlerde pazar gününden kalma onunla ilgili biraz sonra da bir e, tekrar ama fırsatımız olacak. Kent State'te, Ohio'da ulusal muhafızların tamamen silahsız bir şekilde gösteri yapan öğrencilerin üzerine doğrudan doğruya canlı mermilerle, hakiki mermilerle ateş etmelerinin ve dört kişi öldürmelerinin 45. yıl dönümü de geçen pazardı Amerika'da önemli anıldı. Hala bugüne kadar bu korkunç suçun devlet tarafından vatandaşlarına işlenmiş korkunç suçun o, yeniden yargılanması şeyleri çabaları da olamıyor. Son 2012'de uğraştılar ama. Adalet Bakanlığı uğraşamayacağız, yapamayacağız çok zor hukuki engeller var gibi bir gerekçeyle reddetti. Harika bir şarkı da var Crosby, Stills, Nash ve Young'den onu da belki sekiz buçukta dinleme fırsatımız olur bunu. Şimdi de çünkü Amerika'da gene evet. Baltimore'da ağır şeyler olmakta. Hiç. E, 45 sene öncekileri aratmayacak durumlar var. Biber gazı kullanılıyor ve ulusal muhafızların yerini de şeyler almış durumda. Polis almış durumda. Özel yetkili polisler almış durumda. Özel almışlar, yetkili polisler. Korkunç görüntüler çıkıyor. İnsanların bunun üzerine sıkıyorlar. Şeyleri, gazları, kafalarını dan çekip yerlere yuvarlıyorlar. Siyah Gösteriler dinmiyor. Baltimore'da Freddie Gray'in ölümünden sorumlu tutulan altı polisinin yargılanacağı açıklaması bile durduramadı bu gösterileri. Binlerce kişinin katıldığı bir zafer yürüyüşü vardı. Ardından sokağa çıkma yasasının geçerli olduğu saatlerde eylem yapmak isteyen polis e, insanlar vardı. Bu insanlara da işte biraz önce bahsettiğiniz gibi biber gazıyla müdahale edildi. Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı sonuçta galiba bildiğim kadarıyla savcının. Açıklamalarının üzerine polisler hakkında dava açılacağı konusunda Habertürk'te çok... devam ettiğine dair Öyle bir mi? şey var. evet. Ben demokrasi ağda okudum. Bir daha bakmamız tahkik etmemiz lazım. Kaldırıldı diyor saat ondan sonra sabah 5'e kadar ki yasak. Yeni bir haberse evet. Olabilir. Biraz geriden takip ediyoruz tabi demokrasi ağ olduğu için ama bir daha bakmak lazım. Evet. Dün dün dün kaldırılmış. Kaldırılmış değil Hı. mi? Evet. Mervin Mozbide Baltimore'ın şey, eyalet e, va, e, vali diyeceğim, Sağ, misalcısı, e, bir dizi suçlamayla cinayet ve e, insan öldürmeye teşebbüsten, yani teşebbüs değil, insan e, ölümüne sebebiyet vermekten altı e, bu Green Freddie Gray'in şey evet, önce tutuklanması ve taşınması sırasında da korkunç mahallelere tabi kılındığı dolayısıyla altı kişi hakkında ayrı ayrı dava açılacağını belirtti. Bu da Amerika'da sık görülen bir şey değil ama bu sefer ciddi bir şey var. İddialar da var. Sol Haber Portalının haberine göre bir kişi daha vuruldu bir kişinin daha vurulduğundan bahsediliyor vurulan kişi yine genç ve siyahmış ve bunun detaylı bilgileri henüz gelmedi ama olay sırasında arabayla olay yerinden geçen Fox News muhabiri Mike Tobin vurulan kişinin genç olduğunu belirtmiş olayla ilgili şunları anlatmış mesaim için canlı çekim yapmaya hazırlanıyordum arabamda oturmuş bir sonraki canlı çekim için notlarımı alırken adam tam bizim önümüzde koşmaya başladı Gencin arkasına döndüğüne döndüğünü ya da saldırgan diye nitelendirebilecek bir hareket yaptığını görmedim. Ama polis memurunun silahını çektiğini ve bir silah sesi duyduğumuzu söyleyebilirim demiş. Böyle bir iddia da var şu anda. Çok uzun sıcak ve yani bu Karabahar diye adlandırılan olay başladı. Yepyem bir radikal hareketin doğduğu görülüyor. Siyah hareketi ve... E bir yanağımızı tokatlandığı zaman öbür yanağımızı çevirmeyeceğiz diyorlar. Bütün yazın çok yoğun bir şeyle mücadele ve şiddeti de içerecek şeylerle geçmesi muhtemel çok teçhiz edilmiş. Pentagon'dan, ordudan gelen büyük son teknoloji araç gereç kullanıyor polisler. Buna karşılık silahsız siyah topluluklarda evet. çok ağır baskılar altında hatta sürekli öldürülüyorlar. Yani Mike Brown'un Ferguson'da öldürülüp 4.5 saat sokakta güneşin altında bırakılmasından sonra sadece St. Louis'te 11 kişinin öldürülmesi gibi akıl almaz rakamlar var ya Amerika da devlet aklını yitirmeye doğru gidiyor diye yorum yapılsa yeridir. Üstelik de siyah bir başkan var. Evet. Bir de haber kaynaklarınızın ne şekilde kullandığınız önemli. Bir anda çıktı benim karşıma mesela kullandığım haber kaynaklarına baktığım yerlerden e, takip edemediğim bir durum ortaya çıktı. Bir anda insanların bu şekilde politize olarak sokaklarda olması gerçekten şaşırtıcı oldu. Belki ama daha önce de aynı şekilde politizeydiler. Ama medya vermiyor. ki. de i̇şte vermiyorlar. Vermiyor. Hala da hiçbir şey vermiyor. Zaten onun içinde o yani gresecizin konuştu, e, genç şey liderler, radikal. E, siyah hareketin liderleri de e, halkın şey, hem kendilerinin hem de e, siyahların özellikle şeyden polisten bile daha e, büyük bir nefret beslediklerini söylüyor e, kanal televizyon kanallarına filan çünkü tamamen şeyden yana çok acayip yani ve mesela bu Freddie Gray e, olayını tutuklanması olayını ki tutuklandıktan sonra e, hançeresi parçalanmış. Ses kutusu dedikleri voice box herhalde gırtlak yani. Ve bir de e, boynundaki kemikler darmadağın olmuş. Yani bu çok çok acayip bir durum. Ailesinin açıklaması e, ve şey bu olayı tutuklanması tutuklandığı anı çeken videoyu alan birini tutuklayıp bir 7 saat tutmuşlar biliyor musun? Yani böyle bir yasak yok halbuki ama hatta biliyorlardı da benim kim olduğum bir aktivist çünkü sürekli olarak film çekiyor böyle yerlerde. Tutuklamaya dinliyorum. şahit olanı tutuklama. Evet. Anayasayı ihlal ediyorlar diyor. Anayasal hakkım diyor. Kevin Moore diye biri tamamen uydurup bir şeyle... suçladılar ve tutukladılar beni diyor. Korkutmaya çalışıyorlar. 6-7 saat... filan tuttular. Şeyim yok. Kağıtlarım tamam. Her şeyim var diyor. Ee, şuradan buradan ceza aldın mı? Yok. Böyle de bir şey yok. ödemediğim bir para var mı? Yok. Ama neden tutuluyorum... bu zaman diyor. Ve bütün... Çok hakikaten kaosal doğru şey, dört nala bir gidişin izlerini taşıdığımız bir dünyada. Bir şey yok mu ya gereğinde polis olduğu söylenen esnaf yok mu Amerika Birleşik Devletleri'nde? Sadece Türkiye'deki e, esnafın mı gereğinde polis olması gibi bir durum söz konusu? Ee, yok bazı başka faşist ülkelerde diktatörlüklerde de benzerini görüyoruz ama demokratik ülkelerde benim bildiğim hiç yok fakat şeyde de çok ciddi sorunlar var şimdi istersen biraz doğruya geçelim İsrail'de günün en önemli ha bir günün en önemli haberini vereyim yalnız bankalar vazgeçmemişler şeyleri finanse etmekten kömür şirketlerini bütün dünyanın aslında yanıp tutuşmasının başca sebebi olan kömür ve enerji şirketlerini bankalar uluslararası bankalar hepsi finanse ediyorlarmış finanse etmeye devam ediyorlar Rainforest Action Network REN Sierra Club ve BankTrack diye 3 sivil toplum kuruluşu bir rapor yayınlamışlar dün Amerika'nın önde gelen çevre kuruluşları bunlar BankTrack'te bu vatandaş haberciliği filan üzerinde çalışıyor. Kömürün sonu mu? Ya 2015 raporunda diyorlar ki sadece 2014 yılında uluslararası bankalar kömür madenciliği ve bu enerji şirketlerini ne kadar desteklemişler, finanse etmişler? 144 milyar dolar. Muazzam bir para. Fakat bir iyi tarafı var işin. Bir önceki yıla göre azalmış. Ne kadar azalmış? 145 milyar dolardan 144 milyar dolara Hı. inmiş finansman. İyi değil mi? Evet evet. 145'te bir oranında düşme var. Ama doğrudan finansmana geçince maalesef orada yükselme var. Şimdi hemen erken sevindin. ...bunu geri alıyorlar... ...alalım... ...55 milyon, milyardan... ...69 milyarın üstüne çıkmış... ...2014'te... ...her 5 seneyinin de... ...durumunu izah ediyorlar... Ya yani insan haklarını... ...kamusallığını ve... ...bütün canlılar için... ...yapılacak sonuçlarını... ...hiçe saymakla suçluyorlar bankaları... ...çok ünlü... ...ve önemli bankalar var... ...Goldman Sachs, Bloomberg... Endüstri şeyleri bunlar devleri ve ee, şey böyle devam ediyor işte New Energy Finance diye bir de bir şey yani kaç, gerçekten şey de varmış ama yani bunun sonu yok yatırımları biraz azaltmamız gerekiyor galiba demişler ama. Lafta kalmasından ve bunun da sonunda vaktin çok geç olacağından korkuluyor. Türkiye'den de bir haber var. Okulluk giyim, kimya ve nakliye sektöründe yatırımları bulunan mks Deva grup... ...Türkiye'nin ilk kömür rafinerisine devralmaya hazırlanıyormuş. Projenin sahibi iş adamı Korgun Şengün, rafineride tamamen yerli yüzey kömürünü kullanacağını söylemiş. Şengün rafineride kullanılacak kömür sayesinde hem kimya sektöründe hem de ham madde olarak... Kalori değeri yüksek. Yeşil kömür elde edileceğinden bahsetmiş. Yeşil kömür. Yeşil kömür. Biliyor musunuz siz yeşil kömürü? Hayır ilk defa duyuyorum itiraf edeyim ki. Ben de ilk defa duyuyorum. Yeşil bir şey olsa gerek. Yeniyor mu? Bilmiyorum da içinden ağaç bile çıkabilir. Böyle atıyorsunuz toprağa sonra bir ağaç ortaya çıkıyor gibi bir şey de olabilir. Yiyenler de halk gibi oluyormuş. Yeşil var ya iri. Evet evet. Çizgi roman kahramanı. Hı -hı. Ee, ama kendisine bir kötü haber var ee, bu şey, iş adamına iş adamının ismini de söyleyelim korgun Şengüne e, Madenin başkenti Zonguldak'ta son çıkan yasayla birlikte maliyetlerin artması ve stokların azalması sonucunda havzadaki demir çelik ve termik santral için kömür çıkartılamıyormuş Güney Afrika'dan kömür ithalatına başlanmış kendisi yerli kömür yerli kömürü yeşil kömür diyor ama ...Zonguldak'ta Güney Afrika'dan gelen kömürler ithal edilmeye başlamış. Böyle durumlar da, çelişkiler de ortada. Ve ulusal ısınmaya geçmişiz. Evet. Ulusal ısınma olmayacak. Yani köysel ısınmada kalacaktı. Halbuki Korgün Bey. Evet. Şey olsaydı değil mi iyi olurdu. Peki devam edelim. İsrail'de büyük gösteriler de dinmedi. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'de ırkçı uygulamaları protesto ettikleri için polisin sert müdahalede bulunduğu siyah İsraillilerle, falasha deniyor onlara. E, hata yaptık, yeterince görmedik ve dinlemedik onları demiş. Ben korkmuş. Reuven Rivlin aslında bu tarz e, açıklamalarıyla ön plana çıkıyor son zamanlarda. Bülent Arınçvari mi? Evet yani daha böyle yumuşak konuşuyor genellikle ama asıl büyük haberi Selahattin diyebilir miyim Selahattin Kemalettin diyoruz ha, tamam Kemalettin'e söyleyelim sana da e, asıl büyük haber Netanyahu'dan geldi Bibi çocukluğundan kalma isimle biz ona da Bibi diyoruz diyelim mi demeye devam herkes yani diyor herkes değil. Ailesi, yani. abisi filan o biz niye demeyelim ki ee, şoke olmuş dövülme görüntülerini görünce inanamıyorum ay inanmıyorum demiş Tabii bunu İbranice söylemiş Türkçe değil ee, bu görüntüleri de kabul edilemez bulduğunu belirtmiş çok şaşırmış güvenlik güçlerimiz konuya ilişkin çalışmalarını yürütüyor ancak senin demiş bizzat konuşmuş bir şeyle, fala şeyle Paka'da adında senin sokaktaki şiddet olaylarının durması çağrısında bulunduğunu duydum. Bu gerçek bir liderlik demiş ve takdir etmiş. Kendisi seyyar satıcıydı biliyor musun? Daha önce siyaset. Demiş. Bibi. Bibi. Hı. Amerika'da yetişti. Yani çekirdekten. Evet. Ajans France Press ve Anadolu Ajansı kaynaklı bir haberi takip ediyoruz. Evet. Biraz şaşırmış ama şaşırmasında da gayet büyük bir sebep var. Yani... O biraz önce bahsettiğiniz dövülme görüntülerinde yer alan kişi Etiyopya doğumlu bir İsrail askeri. Damas Pakada. İsrail Ordu Radyosu'nun açıklamalarda bulunmuş Pakada. Maruz kaldığı polis şiddetinin ardından Kudüs ve Tel Aviv'de düzenlenen protestolarda polis ile göstericiler arasındaki çıkan çatışmalarla ilgili saldırganlık Etiyopya toplumuna karşı var olan ayrımcılık ve polis şiddetine çözüm olmayacaktır diye arabuluculuk yapmaya çalışmış. ama yani Ve görmüş. Arabımızı Kendi askerini düzenliyor. dövüyor bu işte renginden ötürü ee, İsrail polisi. Hiç bek olacak iş mi yani bu ırkçılık yani. İsrail dedim mi? Evet. Vatandaşları ve polise yönelik şiddete karşı ama şiddet sorunu çözmez demiş zaten. Sesimizi duymaları önemli ama Azrieli, Tel Aviv'deki Azrieli Kulesi yakınlarında gösteri düzenlenmişti. Ana yollar kapatılmış. 68 kişi yaralandı. Yani çok büyük bir olay ve devam ediyor aslında. 43 43 gözaltı var. Burada Beta İsrail cemiyeti diyorlar onlara. İsrail e, falaşa kelimesinin anlamı ne? Pek çok, birçoğunun İsrail'de yaşadığı siyah İsraillerin adı bu. Falaşa. Amhara dilinde yaban anlamına geliyor. Yaban diyorlarmış evet. onlara evet. Onun için de kullanılmıyor. Kendilerini İsrail evi, Beta İsrail, İsrail olarak adlandırıyorlar. Yani mesele 30 sene olmuş bir 1984'te bir de 1991'deki bir operasyonla on binlerce Etiyopyalı. O zamanlar Habeş deniyordu. İsrail'e getirilerek Etiyopya'daki iç savaş ve kıtlıktan kurtarılmış. Kurtarıp ama aynı zamanda başka muameleye maruz. Ama oldu. onlar öyle de demeyin. Yani onların da %75'i İbranice yazamıyormuş. Yaklaşık yarısı da İbranice konuşamıyormuş. Böyle bir durum da var. Zaten 30 senedir de aynı karavanlarda yoksul bir şekilde hayatlarını da sürdürüyorlarmış. E Belizeyle askerlik... falan yapıyorlar. Böyle şey yapıyorlar. Ee, kahramanlık. Askerlerimiz gidip Etiyopya'da o insanları nasıl aldılar, nasıl getirdiler, Yahudi oldukları için ezildikleri için ve nasıl özgürlüğüne kavuştu bu insanlar yaşam güvendiğini artık sağlayabildiler diye çeşitli belgeseller ve kitaplara da konu oluyor bu olaylar. Tek olay değil iki e, operasyon var. Evet. Aşağılık aşağılanma da evlilik alanında da varmış. Etiyopya'da evlenmeden önce Yahudiliğini garantilemek için sembolik bir ihtida törenine katılması gerekiyor. Vaftiz gibi bir şey mi? Yani if, ihtida işte dine dönmek anlamına gelen bir kelime. Yüksek mahkeme bunun gerekli olmadığını söylemiş ama pratik yaşamda herkes mutlaka ihtida törenini uyguluyormuş. Peki sen şeyi biliyor musun? İsrail Nazileri. Hı, dün bahsettiniz. Evet. Ona da gelelim birazcık. Evet. Açık kitapta. Yahudi Nazisi diye bir madde var. Y harfinde kara kaplı kitabı açtık. Bir daha holokost yaşamamaları için oluşturulan İsrail devletinin kurulmasından 60 küsur yıl sonra Yahudi devleti kendi toprakları içinde ilk neo-nazi hücreyle tanışmıştı. Bu 2007'de oluyor bu olay. Ülkede bir şok dalgası yaşandı. Yahudi nazisi diye bir kavram öylesine inanılmazdı ki ülkede... Nazi eylemleri hakkında bir ceza maddesi koymayı kimsenin akıl etmediği ortaya çıkmış Böyle bir şey olacak değildi. Nazi eli diye bilinen 19 yaşında bir Rus kökenli Yahudi delikanlı var. Onun önderliğinde 8 kişilik çete var Rus göçmeni. Ev yapımı özel filmleri ele geçirilmiş baskında. 15 aşırı dinci Yahudi onları da sopalıyorlar. Yabancı göçmen işçileri işte bu falaşaları filan eşcinselleri, evsizleri, sarhoşları ve uyuşturucu bağımlılarını dövüyor. Bir Taylandlı göçmen işçiyi de yakmaya kalkışmış da başaramamışlar. Hı. Becerememişler. Vücutlarında ne işaretleri varmış? Gamalac. Evet. Nereden bildin? Swastika koyuyorlar. Dedelerini kesenlerin. Yakanların daha düzlü kamplarda sabun yapanların işaretini kullanıyorlar. Dedelerini ve nenelerini bu me, bu dövmeler mevzu miktarda mevcutmuş. Sloganlar da var. Delikanlılar Yahudi Devleti'nin başkenti Tel Aviv'in uydusu Petah Tikva'da iki havranın duvarlarına ne yazmışlar? Heil Hitler. Arbeit my fry diyeksiniz diye bir Yahudilere ölüm. <gülüyor> İsrail'de mi? <gülüyor> evet. Yazmışlar. Çok ayıp. Çetenin karargah evine yapılan baskınlarda bir M16 taarruz piyade tüfeğiyle çekilmiş fotoğraflar. Amerikan yapabiliyor. Evet. Bolca bıçak, patlayıcı madde, fünye, fitil ve metrelerce uzunlukta kablo ele geçirilmiş ...Almanya'daki neonazilerle... ...Amerika'daki ırkçı, faşist gruplarda da... ...sıkı bağlantıları varmış. Naziyeli'nin bilgisayarından çıkan... ...iki mesaj da... doğru. Şimdi doğruyu söylüyorum... ...bilgisayardan. Çoluk çocuğa karışmayacağım diyor. Evet. Yahudi nazisi. Dedem yarı Yahudi... ...bir melezdi. Böylece az da olsa Yahudi kanına... ...sahip bir pislik doğmamış olacak. Çocuk yapmayacağım diyor. Evet. Asla, şey asla vazgeçmeyeceğim. Ben bir nazıyım, nazik alacağım. Yahudilerin hepsi geberene kadar, yani hepsini gebertene kadar da bana rahat huzur yok diye yazmış. Nasıl? Şizofrenik bir hal. Kendi bağrında sıradan faşizmi birden keşfetmiş olmakla hakikatin derin dondurucusuna girmiş görünen Yahudi devletinde şimdi gerçek yakın tarihi kendine anlatacak yeni ders kitapları aranıyor. Bir de Yahudiliği aşağılama, tezif ve tahkir. Hani var ya bizde 301. madde. Türk Türk de. Söylüyor. E ve halkı kin ve adavete teşvik gibi eylemleri suç sayan yeni bir İsrail ceza kanunu maddesine ihtiyaç olduğu görülüyor ama yokmuş. 2014 senesinde çıkan, Ocak ayında çıkan bir haber var. İsrail'de şahıs ve kurumlara karşı Nazi sıfatı yakıştırmak ve sembolleri kullanmaya ceza getiren kanun teklifi ülkede ifade özgürlüğü tartışmasını alevlendirmiş. Geçtiğimiz sene hocam. Geçmemiş. Yani, geçmemiş. Evet, ifade... Bu yazının tarihi de vardır. Bu 2007'de. İşte hala tartışılıyormuş. Yani Nazi eli ve faşist çetesinin mensupları adam dövme, yakmaya teşebbüs suçları dışında mesela antisemitik nefret suçlarından yargılanamayacaklar. Neden? E çünkü şey yok. Bütün demokratik hukuk devletlerinde olduğu gibi İsrail'de de tabii ki kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi geçerli. Bu ülkede elbette toplumun temel taşını oluşturmak zorunda. Ya hmm. durum bu. Şoka girmişler derin dondurucuda. Muhalefette de şöyle bir durum var. E, o Geçen seneki haberden okuyorum. Merts, Merets Partisi özür dilerim. E, Merets Partisi'nden e, Michel Rozin bu aptalca bir yasak. Buna ihtiyacımız yok. Biz bütün ülkeler tarafından soykırımda neler olduğu bilinen bir ülkeyiz. Biz soykırımı her günü hatırlıyoruz. Öğrencilerimize, göz bebeklerimize okullarda soykırımı öğretiyoruz. Ve bizim bu yasaya ihtiyacımız yok. Bu sadece yükseltilmemesi gereken işaretleri yükseltir diye de yazmış. Ya da daha doğrusu bir açıklama vermiş. Onun Nazi Elia'ya anlatsın. Bir de külahıma aşırı sadece siyasetçi Avigdor Lieberman'da bütün görevlerinden istifa etmiş... Buna ne diyorsun? Ne iş yapacakmış bundan sonra? Belki koruma güvenliğine dönmüş olabilir ya da çok para kazandıysa artık başka iş adamı da olur. İnşaat işine girer belki. Belki madencilik yapar. Türk Yeşil kömür çıkarır belki. Ama e, İsrail'de yeni hükümetin kurulması için tanınan süre çarşamba yarın gece yarısı doluyor. Likud, Netanyahu'nun Likud partisi Kulanu ve aşırı dinci birleşik Tora Yahudiliği partileriyle koalisyon sözleşmesi imzalamış ama artık şey yok. Evimiz İsrail partisi lideri, biraz önce adı geçti ya betay İsrail Hı -hı. artık bu hükümette yer almıyor. Sürpriz seçimle böyle olmuştu. Bir de çok süreyi Bitirmeden hemen şunu da söyleyeyim. Breaking the Silence, Sessizliği Bozmak isimli İsrail ordusunun eski ve muvazzaf askerlerinden oluşan bir STK var. Sivil Toplum Kuruluşu. Geçen yıl Gazze'deki 50 gün süren o korkunç yıkım, öl ölüm, yıkım olayları sırasında uygulanan... Çatışma kurallarının şimdiye kadarki en keyfi kurallar olduğunu belirtmiş. Bir sürü askerle konuşmuş. Tanıklığı yayınlanan askerlerden biri kendine gördükleri herkesin vurulması emrine verildiğini söylüyormuş. Bu tarihteki en büyük savaş suçu ve insanlık suçu oluşturuyor. Öyle bir ki hastaneler, okullar, Birleşmiş Milletler binalarını bombaladılar ve en az 2189 Filistinli hayatını kaybetti bu bombardımanlar sırasında. Ve yani 2200'e yakın insandan 1500'e yakını sivil. İslam tarafında 67 asker ve 6 sivil ölmüştü. Ko koruyucu hat adı verdikleri operasyonla bunu yaptılar. Hiç tam bir insanlık suçu yani. Raporda yalan ifadelerden bir tanesi de bir çavuşa ait. Gazze içindeki her şey bir tehditti. Alan sterilize edilmeliydi, boşaltılmalıydı demiş. Bir başka çavuş da en başından itibaren bize vurarak öldür dediler ifadelerini kullanmış. Yani emir en tepeden geliyor. Evet. Komuta e, zinciri, emir komuta zinciri kırılmamış. Herkesi öldürün, hareket eden her şeyi yok edin demişler. Bunun hesabı sorulmayacak mı? Peki uluslararası hukuk yok mu? Hı? Uluslararası hukuk mu? Birleşmiş Milletler binasını bombaladılar. Nerede? Kimse sesini çıkaramadı. Son nerede güne kadar. Kalıyor? Hatta bu binalar bombalanırken Bankimon hala Gazze'den yapılan roket saldırılarından bahsediyordu. Hangi otelde kalıyor Usta Resul Hukuk? Bir ziyaretine gidelim. Açıkgasta. Evet, Ohio. Bu çok ünlü şarkı Crosby, Stills, Nash ve Young'dan geldi. Kent State, Ohio'da üniversiteye dalan polis, ulusal muhafızların 60 kereden fazla tamamen, 60'tan fazla el ateş açmışlar. Gerçek mermilerle onun yıl dönümü onlar illegal bir savaşı protesto eden Vietnam savaşını barışçı bir şekilde savunan yani bu savaşa karşı çıkan protestoyu savunan öğrencilerin üzerine dört kişi öldürdüler. Jeffrey Miller, Allison Krause Sandy Schuyer ve Bill Schroeder. Onların hepsinin resmi de var. Gencecik, güzel insanlar. 2 kız, iki erkek. Ve e, hiçbir şey değişmiyor aslında Neil Young'ın sesinden Soldiers are cutting down dedi şarkıda Askerler bizi kesip biçiyorlar Biçiyorlar daha doğrusu biz burada kendi başımızdayız diye i̇şte, Ve inanılmaz bir şey var o zamanki e, şeyde e, Sar e, biri, Sergeant Pryor diye birisiniz Sergeant Pryor demiş ki eğer üstümüze gelirlerse vurun diye emir aldık demiş. Hmm. Tanıdık değil mi? Evet yarım saat önceden. Yani çok acayip yani. Bayağı komutan ateş açın dedim diyor. Fakat buna rağmen bu, bu soruşturma e, konusu olmamış bugüne kadar. 2012'de bir kere açalım tekrar bu Ohio ölümlerini ne yaptık sorumluluğumuzu tespit edelim demişler. 2012'de kim vardı başkan? Obama. Ama olmamış. Çünkü şey Adalet Bakanlığı Obama'nın şey demiş açamayız. Önü aşılamaz. Ön engeller var. Hukuki ve kanıtsal şeyler. Kanıt da yok demiş. Yani üniversitenin bahçesinde dört öğrenci öldürüp 60 tam fazla kere ateş edip Nixon zamanında tamamen o zaman Nixon'ın akıl sağlığından da şüpheler vardı zaten. Başkan Richard Nixon'ın Sonunda da az edeceğini anlayınca çekilmişti hatırlayanlara ben bir kez daha söylemiş olayım. Hatırlamayanlara da hatırlatmış olayım. Ve bu dört öğrencinin hayatlarının baharında katledilmesi öyle kaldı. Şimdi aynı şey, aynı tepeden inme emri de Sessizliği Bozmak isimli İs İsrail ordusunun eski ve muvazzaf askerlerinden oluşan sivil toplum kuruluşunun açıklamalarında da görüyoruz çok net bir çavuş yani kocaman bir rapor çıkartmışlar 240 sayfa. This is how we fought in Gaza diye. Yani Gazze'de biz böyle savaştık işte diyorlar. Ve tarihte gördükleri, askeriyede bütün ömürlerinde gördükleri en gevşek kurallarla isteyen herkesin istediği gibi ateş etme serbestisi olduğu bir şeyden bahsediyor. ...2.200'e yakın Filistinli öldürdükleri ve en az 170'inin de savaşmayan, asker olmayan insanlar oldu. Yani basbayağı bir katliam bu. Telaffuzum yanlış olabilir ama Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nda bu gruplara, bu emir verilen gruplara Ersatz grup benführer deniyordu. Yani toplama ekipler bir araya götürülüyor. Bu e, Babiyar'da vesaire gibi bölgelerdeki... Sahte değil mi? Yani Erzat, ister. sahte, yapay gibi evet, bir şeydir. Ondan sonra istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz emri verildikten sonra bu kişiler tecavüzden tutsun. Diğer bütün insanlık suçlarına kadar her şeyi işlemişlerdi. Büyük katliamlar gerçekleştirmişlerdi Rusya topraklarında. Ve çoğu da cezasız kalarak ülkelerine geri dönmüşlerdi. Ama şimdi durum farklı olacak. Ben çok ümidim var. Çünkü bu tanıklıklardan bu rapor çıktıktan sonra e, bakacağız, inceleyeceğiz demiş ordu. Ya bilmiyorum. Kendi askerine bile polislere dövdüren bir ülkeden. E, Sen umutlu e, değilsin yani. yani. Halbuki Uluslararası Kemalettin yok olmaz diyor, olacak diyor. Uluslararası politikadan umudunuz varsa adamlar son ilk yarım saatin sonunda söylediğim gibi Birleşmiş Milletler binasını bombaladılar ve kimsenin sesini çıkaramadığını gördüler. Daha büyük ne olabilir ki bundan? Düşünsenize bir savaş çıktığı zaman kaçabileceğiniz ilk yer Birleşmiş Milletler'de. Birleşmiş Milletler'den yardım istersiniz. Diğer ülkelerde o kararları aldıktan sonra çeşitli yaptırımlarda bulunurlar. Bunlar direkt Birleşmiş Milletleri bombaladılar. Evet, daha büyük mü bilmiyorum ama çocuk yuvası da bombalı. <gülüyor> bombalı <gülüyor> var günümüzde. Harika bir şahane bir dünyaya gidiyoruz. Bakın yani ben de doğrusu itiraf ediyorum. Demin şakaydı söylediklerim. Ben de bundan bir sonuç çıkacağını zannetmiyorum. İsrail ordusunda bir araştırma yapılsa e, yapılacağını da tahmin etmiyorum ama öyle diyor politikacılar. Her zaman olduğu gibi yalan söylüyorlar. Biraz Suudi Arabistan örnek alsınlar. Suudi Arabistan'da karşılama töreninde bir gazeteciye tokat atan Suudi Arabistan Kraliyet Merasim Bakanı görevinden alınmış mesela. Oh. Üzme beni şimdi. Bak bir gözyaşı damladı bak burada birikti pıt yere düşecek. Kraliyet ailesinde yönetim değişikliği yaşandığı Suudi Arabistan'da bu kez gazeteciye tokat atma olayından karışıklığa neden olduğundan söz ediliyor. Ama yönetim değişikliği de zaten şeyi güvercinlerle şahinler var ya. Hı hı. Her zaman o terim öyle yani savaş yanlısı olanlarla onlara şahin zavaldı şahinleri de böyle bir şey alet ediyorlar. Barışçı olanlara da güvercin deniyor. <gülüyor> Bu Suudi idi işte görevden aldan yapmayalım. E, Yemen'i de yerle bir etmeyelim zaten. Allah çarpmış falan gibi konuşan biri anlaşılan. Ama onu da görevden aldılar. Bunu da reform diyorlar. Aktivistlerin sosyal medyada paylaştıkları e, şeylerde iletilerdi. Suudi Arabistan Kralı Selman'ın Fas Kralı 6. Muhammed'i karşılaması esnasında tabişi yani... E, Kraliyet Merasim Başkanı Muhammed bin Abdurrahman Etta bir işi bir gazeteciye tokat atarken görüldü. Gazeteciye mi? Evet gazeteciye tokat atmış böyle. Tabi daha önce merhum Kral Abdullah bin Abdulaziz tarafından 2013 yılında gerekçe gösterilmeden de görevinden alınmış. Üç ay sonra tekrar aynı göreve gelir getirilmişti. Bakalım hep beraber göreceğiz tokatçı bakan tekrar göreve gelecek mi? Peki, Merasim bakanı diye bakan mı olur ya? <gülüyor> geri alınır. E tabi en önemlisi o ya. Bizde niye yok? olacak. Bekle biraz ya. Birkaç bir ay bekleyeceksin daha fazla. Ondan sonra bari e, zaten bizde var de mı? E, şey yok mu? 16 Türk Devletini temsil eden hani Tam da bu işleri koordine edecek kabinoları vardı hani askerler. Şimdi ortadan kalktı onlar. Bir süredir yoklar. Tutmadı galiba. E onların başında kim var? Tabii ki merasim müdürü var. O bakan olacak daha sonra. Elbette. Bu arada işin içine Kur'an girmiş. Kur'an'ı okuyayım. Evet ya. Biraz da ondan bahsedelim yani şimdi. Erdoğan'dan bahsediyorsunuz. Evet. Değil mi? buyurun, hadi siz başlayın. Besmele ile başlayayım. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ee, Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın 1 Mayıs'ta Taksim'in kutlamalara yasaklanmasına gönderme olarak yaptığı Taksim işçilerin Kabe'si hükmündedir yolundaki beyanını eleştirmiş. Çıkmış ne diyor? Taksim bizim Kabe'miz diyor. Bizim Kabe'miz bellidir. Bir zamanlar Cumhuriyet Halk Partisi ne diyordu? Kabe Arap'ın olsun bize Çankaya yeter diyordu. Şimdi bunlar da aynı şekilde demiş. Seçim konuşmaları değil mi bunlar? Evet, Cumhurbaşkanı'nın tarafsız seçim konuşmaları değil. Ve sorumsuz Cumhurbaşkanı'nın seçim konuşması. E ne konuşması bunlar? Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nden eleştiriyor. HDP'yi muhalif partileri eleştiriyor. Milli iradeli diyalog olarak görüyorum ben bunu. E biraz geçiyormuş ama Diyarbakır'daki konuşması en az kalabalık olan konuşması olarak nitelendiriliyor uzmanlar tarafından ama bu yeni retorik de var. Bunlara 7 Haziran'da bir ders vermek gerekmiyor mu diye <gülüyor> diye bağırıyorlar değil mi? Elinde Kur'an'la beraber. Neyle hı? beraber? Kur'an'la beraber. Baş, Sayın Başının üstünde tutması lazım ama değil işte mi? İşte başına paralel olarak tutuyor. Sayın Kılıçdaroğlu ben Kur'an ile büyüdüm, Kur'an ile yaşıyorum. Onu sen kendine söyle. Kendi şahsında Kur'an'ın yerinin ne olduğu malum demiş. Beyefendi nereden buraya geldi diye de sormuş. Hani Diyaret İşleri Bakanı'nın Kürtçe Kur'an Meali yayınladı. Dedim ya bundan beyefendi rahatsız olmuş. Bu bir istismar mı? Biz ülkemizde her dilde inşallah yayınlayacağız. Bu da Kürtçe Kur'an Meali diyerek elindeki e, Kur'an göstermiş kitabı göstermiş. Ve ondan sonra da o şey nedir? Manzumeyi diyeceğim. Şiir demeye pek dilim vermiyor ama özgürlük neymiş? Bunu bir kez daha hatırlayalım. Minareler, süngü. Kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker demiş. Bu yolda böyle yürüdük, böyle geldik. 1912 yılında yazılmış bu şiiri okuduğumuz için 1999 yılında Pınar Hisanır mezarının yolunu tuttuk. Mezar ne? Anlamadım. Pınarhisar mezarının yolunu tuttuk diyor ben bunu t 24ten aldım ama bir yanlışlık mı var acaba o hapishaneyi kastediyor herhalde yani gören de 12 Eylül'de işkenceye giden geçirilmiş birisi olduğunu düşünecek şu anda e, Cumhurbaşkanımızın ama Pınarhisar'daki durum çok da e, benzerlik taşımıyor galiba. Akın onun şeyini yaptı kırmızı halılarla nasıl önceden döşendiğini filan şartlarını ama biraz e, bir ufacık e, limbo twist dinleyelim mi? Evet biraz Thank <music> you. Buraya dikkat istersin. Ama öyle demeyin. Sonra da demiş ki Cumhurbaşkanı'na taraf diyorlar. Evet tarafım ama milletin tarafındayım diye bir açıklaması var yani. Burada da aynı şekilde Siyeride'de de kullanmış. Her partiye eşit mesafedeyim. Gönlümde bir parti var. Adı lazım değil. Gönlümde bir parti var ama o ayrı konu demiş söylememiş yani. Söylememiş. Siz yani Herkes merak etti. Var mı merak? Yani şeyiniz tamam mı? Hadi, vardır, vardır. Yok mu? Buradan açıklama yapmaya mezun değilim. Üç Geçim harfli propaganda. E, üç harfli bir kısaltması var Hadi. Evet. Üç harfli bir kısaltması var. Sonu peyli. Evet, tamam. Ama başka bir şey söyleyemem. Çok yaklaştık. Şu mübarek günlerde TRT Kürdî kanalından Türkçe Mevlid okunabiliyor. Siz Selahattin Eyyubi'nin torunlarısınız demiş. Duyuyor musunuz Kemalettin? Şu karşıda bir pankart var. Üç dilli kardeş şiiri. Ne demek bu? Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla siirt birdir. Ne diyor siirt? İbrahim Hakkı Hazretleri diye bitirmiş? Hak şerleri hayreyler, Arif anı seyreyler. Zannetme ki gayreyler. Mevlan görelim neyler. güzel demiş. Neylerse güzel eyler demiş. Hep beraber çalışmamız gerekiyor diye bitirmiş. Koalisyon peşinde koşanlara fırsat vermemiz gerekiyor demiş. Birik daha var. Dünyada ilk defa Kur'an-ı Kerim Ermenice'ye çevrilmiş. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya e, Fakültesi Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Doktor Öğrencisi Yavuz Aydın tarafından Elmalı Hamdi Yazır'ın Kur'an Meali Ermenice'ye çevrilerek kitap olarak basılmış. Böylece herkes okuyacak şimdi. Evet. 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 8 kişi daha tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş. Buna da geçelim şimdi. Çağlayan'daki İstanbul Adliye Sarayı içinde, adaleti pardon, elam yapan avukatlara polis müdahalesi geldi. Ar hmm. Ardından da şimdi avukatların müvekkilleriyle görüşmesi de engelleniyormuş. Hukuk devletini biraz zorladığını düşünüyorum bunların ama... Sıkılmadınız mı? Hukuk, hukuk, hukuk, hukuk, hukuk kusura bakmayın ama Peki Google. İşte yani farklı bir terim bulsak, farklı bir anlam yüklesek bu terimi. E, sabahları e, şey giriyoruz. Herkes hukuk diyor. Belki e, şey çalabilir bize Kemalettin Bey. Bu e, gu, Google saatimiz de var bizim. Evet. Hukuktan bahsederken Google. Gördüğünüz <gülüyor> gibi. gibi mesela. Evet. E, 1 Mayıs'taki gözaltıları protesto için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı içinde eylem yapan avukatlara da polis müdahalesi gelmiş de böyle bir durum var. Evet çok acayip. Yani avukatlar bariyeri yıktı diye bir haber okuyorum. Gözaltına alınanlardan beş kişi adli kontrole sevk edilmiş. Tutuklama talep edilen sekiz isimse tutuklanmış. Yani açıklanmış. Diğer isimler serbest bırakılmış. Bu arada ses ve görüntü yasağı var. Adli içinde sadece polis ses ve görüntü mı? alabiliyormuş. Bilmiyorum. Ne kaldı ki geriye? Adli içinde yokmuş işte. Böyle bir durum var. DISK Genel Baş, Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu'nda bir açıklaması var. Başta Başbakan ve İçişleri Bakanı olmak üzere suç işleyen kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacağız demiş Çerkezoğlu. Evet tertip komisesi olarak önemli aslında bu da yaptı. DISK yani Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, KESK yani kamu emekçileri... Sendikaları Konfederasyonu, TMMOB, TMOB yani Türkiye Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği. Bunlar adına 1 Mayıs'ta yaşananlar hakkında suç duyurusu da gelmiş durumda. Bir de Türk TBB yani Türk Tabipler Odası var. Ve resmen suç duyurusunda bulunacağız. Yani yurttaşların haklarını kullanmasını zorla engelleyerek suç işleyen İstanbul halkının en temel özgürlüklerini engelleyerek işkence çektiren kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacağız demişler. İstanbul demişken de Garden gazetesi büyük bir dizne ile de çeviriyorlar diye de bir yorum rapor vermiş haber. İlginç aslında İstanbul mu? Evet. Ankara değil o? Özellikle e, Kapalı Çarşı'yla beraber bütün her yeri böyle otellere Motellere falan panayır yerine çevirme durumu var ya, onunla ilgili bir yazı vermiş. Vaktimiz olmadığı için ona bekleyinemeyeceğim. Ama bir başka ilginçlikte Diyarbakır Barosu'ndan gelen bir açıklama var. Cumhurbaşkanı vatana ihanet suçu işliyor diyor Diyarbakır Barosu. Evet, son günlerde Halkların Demokratik Partisi'ne yönelik saldırı ve seçim güvenliği gündemine ilişkin bir basın toplantısı düzenlemiş... Bunu da T24'ten aldım. Toplantıda konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim süresinde müdahalelerinin anayasayı ihlal ettiğini belirtmiş. Demokratik Hukuk Devleti'nin temellerini ortadan kaldırmaya ve anayasal hükümleri, anayasanın emredici hükümlerini açıkça ihlal etmek, aslında vatana ihanet suçundaki nitelikleri ceza yasamızın hükümlerinin açıkça ihlalini oluşturmalıdır demiş. Buna ne cevap verilecektir sence? Hmm. Bilemedim. Ben de bilmiyorum. Ama şöyle bir durum söz konusu. Van'da seçim çalışması için esnafı ziyaret eden AK Parti heyetine protesto ederek çalışmalarına engel oldukları iddiasıyla gözaltına alınan beş kişi tutuklanmış. Evet. Böyle hmm. bir gelişme var. Ee, Erdoğan'a hakaret iddiasıyla da 13 kişi de Mersin'de gözaltına alınmış. Evet ama ufak bir ayrımcılık söz konusu galiba. Uşak'ta HDP'liler tekme tokat sopalarla dövülmüştü. Diğer ilçelerde ve illerde de aynı şekilde saldırılara maruz kalmışlardı. Lince varan saldırılara maruz kalmışlardı. Ee, bunun ardından bir tutuklama ya da gözaltı haberi ben göremedim açıkçası. Siz gördünüz mü? Doğrudan, bilinçten evet. bahsediyorum burada. Evet. 249 kişi miydi toplam bu 1 Mayıs'la ilgili? Şimdi tam rakamı bakacağım. Birazdan söyleyeceğim. Ee, yani şöyleydi. Ee, bulamadım şimdi ama yani 200'ün üzerinde insanın 249 evet. 249 kişi gözaltına aldılar 1 Mayıs gösterileriyle işçi emekçi bayramı kutlamak ya da protesto için işte neyse oraya çıkanları başta komünist partili olan gençleri turkladılar. E, gözaltına alınanların iç güvenlik esası kapsamında soruşturmadan geçirileceği öğrenilmiş. Bu arada Beşiktaş'ta Özgür Altınbilek adlı kişiyi Bıçakla ağır yaralayan Sinan Balcı hala gözaltına alınmamış. Bu çok düşündürücü bir durum gerçekten. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nde protesto eden insanların gözaltına alınması ve tutuklanmasını yasal bir çerçeve içerisinde değerlendirebilirsiniz. Böyle bir durum olduğundan bahsedebilirsiniz. Ama mesela dün HDP Bilicik İl Binası saldırıya uğradı. Sosyal medyada örgütlenip parti binasına gelenler... HDP'nin bayraklarını yaktılar ve çatılarına çıkmışlar. E bu haberde mesela herhangi bir kişinin gözaltına alınıp e, tutuklandığına dair bir bilgi yok. Haberde mi eksiklik var yoksa poliste mi? Ya da biraz önce dediğiniz şeyde mi? Hukukta mı yani? Bizde de olabilir. Her yerde olabilir. Yani 229 kişi 4 gündür göz altında diyordu dünkü taraftaki haber. E, ama özgür altın Altun bileği bıçaklayan. ...hariç. O gözaltında değil. Çarşı grubu üyesiymiş kendisi. Otoparkçı... ...böyle gümrah bir sakalı da... ...olduğu görülüyor ve polisle de... ...teması da olduğu görülüyor. Hı. Onun... ...ve teşhis etmiş... ...kendisi hastanede... ...yattığı yerden. Bu ifadesinin... ...üzerine de birçok polis... ...daha gelip bir daha anlat... Bir daha anlat teşhisi söyle ne ne geçti başına anlat deyince de diğerlerini reddetmiş ağır alınmış bıçaklanan birinden bahsediyorum bıçaklayanın da gözaltına filan alınmadığı bir yerden bir de tabi şeyden de bahsetmek iyi olabilir Adnan Özkaçmaz adlı kişinin depoya kaldırıldığı 3 gün boyunca kendisinden haber alınamadı ve gözaltı kayıtlarında tutulmadığı polisin yani polis Hukuk devleti ve polis devleti arasındaki fark giderek inceliyor. Çok tehlikeli bir yere geldi. Son ufak bir ekleme yapayım. Adalet için Hukukçular Grubu 1 Mayıs'ta yaşanan hak ihlallerine dair bir ön rapor hazırlamış. Kimler tutuklandı onlardan bahsediyor. İç güvenlik yasasını kabul ile birlikte bu yılki müdahalenin daha sert olduğunu vurgulamışlar bu yanındadıkları metinde. Akıl hastasına gözaltıdan kadınlara çıplak aramaya kadar pek çok iddia var. Hürriyet gazetesinin internet sitesinde bunları görebilirsiniz. Çok e, trajik ve ilginç durumlar söz konusu. Evet ve hakikaten e, ayrıca da e, mali akçeli işler konusunda da çok ciddi başka haberler de geliyor. E, bugün zamanımız kalmayacak ama muhalefetin asgari ücret ve emekliye ikramiye va vaadine kaynak nerede diye e, soru yönelten hükümetin borsada tırnak içinde İşçi tırnağı kapat, statüsünde gösterilen adalet ve kalkınma partili bürokratlara ayda 90 bin liraya varan maaşlar ödediği ortaya çıkmış. 90 bin liradan bahsediyorum. Başka maaşı Takas Bankı'nda yönetiminde, yönetiminde görev olan Ulus sever, Talat Ulus sever, Ulus sever. Ek ödemelerle birlikte aylık maaşı 90 bin liraya ulaşıyormuş. Neyse o zaman iyi bir haberle ben ikinci yarım saatin sonunu getireyim müsaade ederseniz. Diyanet İşleri Bakanı Mehmet Görmez kamuoyunda tartışmalara yol açan 1 milyonluk makam aracı iddiaları konusunda bir açıklamada bulunmuş. Oh söyle de rahatlayayım. Görmez konunun bir algı operasyonuna dönüştürüldüğünü söylemiş ve makam aracını iade edeceğini açıklamış. Ben sürdüremem bu programı. Bu... Bu benim için son niye nokta? Gözünüz yok muydu bir milyonluk araçta? Yok. Boğazım düğümlendi şimdi işte. Her gün yürüyerek gelmek zor ne, olmuyor muydu? Nereye iade ediliyor? Fabrikasında dildir herhalde. Kullanılmış araba niye alsınlar? Geçen gün Zaman Gazetesi'nde ilginç bir şey vardı. Onu da yani sen söyledin <gülüyor> toprağa göpsünler diyorsun o. Yani Araç alımı, bakımı ve yakıtına yılda 3,3 milyar lira harcanıyor. Son olarak 1 milyon 116 bin liraya Mercedes S600L model zırhlı otomobil aranmış, alınmış. Her biri milyonluk 50 adet zırhlı makam aracı da yolda. Ne diyorsun buna? Diyor ki. Diyanet İşleri Bakanı. Ben bir gün dahi o araca binmedim. Bir gün dahi binmediğiniz araca niye bir milyon veriyorsunuz diye de sormak gerekebilir bazı durumlarda. Yani bu gibi durumlarda daha doğrusu. Bu sarık leke kabul etmez. Bir nokta leke kabul etmez. Ben ibreti alem için o aracı iade edeceğim demiş ama biraz geç. Yani bilmediğiniz <gülüyor> araca diye bir milyon lira veriyorsunuz? Diye. Ve niye binmiyorsunuz? Almışsın. Madem vermişsiniz neden binmiyorsunuz? <gülüyor> Yer yüzüne yağda edilsin ben olacak sabır. 50 adet süründe makam aracı da yoldaymış. Bizim burada Abduda toplayacağız onları. Görmezsin ki. O bir milyon ne olacak peki? Bir milyon TL'lik ücrette. Cepte. Açık kaste. Ahmet İnselli Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Bugün biraz hukuk devletinin durumundan başlayalım demiştik. kimin evet. tutuklanmasıyla ilgili başlayan ve gelişen. Ya, Ondan önce küçük bir düzeltme yapacağım. Geçen hafta bu hiç basında yer almadı. Nasıl oluyor diye verdiğim haberin aslında çok doğru olmadığını sonra öğrendim. Ümit Kıvanç eksik olmasın telefon etti. Bu Suriye'de geçen sene vurulan ve İslami Devlet örgütünün Daesh'in beyni olduğu iddia edilen Iraklı başçı subay Hacıbak takma adlı Hacıbak Bekir. Aslı adı Samir Ebed El Muhammed El Halafi, Halafabi. E, bu kişinin karısı e, öldükten sonra yani vurulduktan sonra karısının tutuklandığını söylemiştik hatırlıyorsan e, ve şey demiştim şübi e, geldin Cumhur e, evet. Dönüşbiden aktardı şeydi bir küçük şey, e, bir küçük cümle içinde geçiyor bu nasıl hiç bir yerde haber olmuyor Türkiye'de demiştim e, Türk e, Musul'daki e, konsolosluk Türk konsolosluğunun e, da esir alınan rehin alınan ...işler karşılığı serbest bırakıldığını... ...yazıyor demiştim. O dönemde... ...bu tartışılmış. Ümit hatırlattı. Hem bu kadının... ...hem de çocuklarının... ...önce Ürdünlü... ...esirler karşılığı... ...serbest bırakıldığı... ...konuşulmuş. Sonra Türk... ...Türk esirler... ...Muslim Konsolosluğu esirleri karşılığı... ...serbest bırakıldığı sözü edilmiş ama... ...Ümit de şey dedi. Yani bunu o zamanlar... ...haber oldu... Ama üzerine kimse gitmedi. Ben de gidecektim. E, baktım kimse konuşmuyor. Elimde de imkan yoktu fazla. Ben de üzerine gitmedim e, dedi. Dolayısıyla ha, evet, bir düzeltme ben, yapalım. Yani ben, flash flash flash. Biz de atlamışız evet. Atlamışız. Ye, ümidi şey, teşekkürler. Da, evet e, Çok yeni değilmiş ama ama şu doğru e, bu konu üzerine gidilmedi. Yani bu esir değişimi, e, mübadelesi, e, tutuklu mübadelesi, tutuklu karşılığı e, rehine değişimi, de kimler devreye girdi? Bu hala bir soru işareti olarak duruyor. Böyle bir şeyin yapıldığı aşağı yukarı kesin ama kimler olduğu, bunu kimlerin yaptığı belki 5-10 sene sonra çıkacak ortaya. Şimdi şeye gelebiliriz. Evet. Türkiye'de bu sefer hakikaten bildiğim kadarıyla ama gene de Tarihçiler bunu belki geçmişteki daha uzak bir tarihteki bir, bir örnekle yalanlayabilirler. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye adalet tarihinde, Cumhuriyet adalet tarihinde diyelim, verdiği karar nedeniyle, bakın adam öldürme, karısını bıçaklama, hırsızlık, irtikap, rüşvet, alkol bağımlılığı, gibi nedenlerle e, hakimlerin, bazı hakimlerin e, meslekten atıldıkları e, veyahut e, adam öldürmüşse hakim, hakimlik nedeniyle değil, verdiği karar nedeniyle, adam öldürdüğü için veya adam yaraladığı için e, suçüstü halinde tutuklanması falan bütün bunlar olmuştur, vardır muhakkak. Fakat hakimin verdiği karar nedeniyle tutuklandığı benim Bilgim dahilinde Türkiye e, Cumhuriyet tarihinde bir ilk ve hukuk devletinde de bu artık adaletin e, hakimin tamamen o gücün e, emrinde olduğu, onun bir e, e, uygulayıcısı, emir uygulayıcısı, verilen emri uygulayıcısı olduğu da uygulamadığı zaman da cezalandırıldığı hem de öyle e, şey cezası değil, e, idari de ce, ceza e, değil doğrudan hapisle cezalandırıldığı e, bence bildiğim kadarıyla ilk örnek yine temkinli konuşuyorum ama e, ilk örnek savcılarla ilgili e, tutuklama kararı değil ama meslekten men hızla meslekten men cezaları yakın tarihte de gördük e, hatırlayacaksınız Kenan Evren'e karşı e, 2000'lerin başında Adana savcısı e, rahmetli olduğu geçtiğimiz yıl yanılmıyorsam ee, biz, e, Sacit Kayacı miydi? Sacit Kayacı evet. eğer hayattaysa da özür dilerim kendisi ama e, vefat ettiğini e, okumuştum diye hatırlıyorum ama bu e, hayattaysa çok özür dilerim ailesinden ve kendisinden e, Sacit Bey kendisiyle tanışmıştım e, Kenan Evren'in darbe yapma e, suçundan hakkında soruşturma açtığı için 2000'lerin başında yani bu HSYK şimdiki e, AKP HSYK'sı veya ondan önce Gülen HSYK'sı olmadan önceki HSYK'dan bahsediyorum. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndan bahsediyorum. apart topar meslekten men edilmişti. Arkasından 2005 yılında e, Yaşar Büyük Anıt hakkında da aslında saçma sapan, apçılardan topçulara giden, uluslararası güç dengeleri falan. Yani saçma sapan bir iddianame yazdığı için. E, iddianamenin saçmalığı nedeniyle değil. Yaşar Büyük Anıtı da e, suç e, iddianameye dahil ettiği için. Ferhat e, Söyadını hatırlayamadım şimdi. E, bir tavcının, e, o da Paldır Küldür e, şeyden meslekten ben ceza saldı hatırlıyorsunuz hatırlıyorsunuz evet şimdi de baktık Sajit Kayasu 2014 Kasımında geçen sene vefat etmiş Ö öyle hatırlıyorum evet, evet. Öyle hatırlıyorum kendisiyle vefatından 2 üç sene önce de, tanışma fırsatı bulmuştum e, sonra hatırlayacaksınız deniz feneriyle davasıyla ilgili savcılar hakkında dava açıldı berat ettiller evet. e, görevden el çektirildiler. Fakat hakimlerin verdikleri karar nedeniyle verdikleri karardan dört gün sonra e, ve verdikleri karar da bir tahliye kararı sonuçta. Yani bir e, çok vahim çok ağır bir e, e, suçta işlenmiş bir karar. Yani olur da e, hakimler ne bileyim e, haksız biçimde e, bütünüyle haksız biçimde bir tutuklama kararı verirler bu daha ağır bir karardır. İnsan bir insanın e, özgürlüğünü kısıtlama kararı, bir insanın özgürlüğünü e, iade etme kararından daha ağır bir karardır. Ama burada bir tahliye karar veriler. Yanlış olabilir, hukuken hatalıdır. E, Tartışma Yetkisi olur, evet. yet yetkisi olmayan bir konuda karar vermiş olabilir ki bütün bunlarda gördüğüm kadarıyla e, doğru suçlamalar. Buna rağmen ya verdiği karar nediydi? La hakim hakkında. E, e, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Bir idari soruşturma açar Siciline işlenir, kötü puan alır Yanlış karar verdiği için e, Sicilinde Kötü puan olduğu için e, Kariyerinde ilerleyemez e, Çok çok e, ispat edilebilirse burada Gerçekten kasıtlı Yanlış karar verdiği ispat edilir Ve arkasında da Başka bir e, Başka bağlantılar bulunursa e, hakimlik mesleğinden men edilebilir bir yıllığına e, hakimlik yapma yani bütün bundan olabilir ama tutuklanıp e, özgürlüklerinden e, kısıtlanamaz bir ceza e, e, iddianamesi bir ceza iddiası e, ile yargılanamaz bu yani hakim teminatının Olmazsa olmaz ilk şartı. Bir yanı şartı vardı da olmazsa olmaz ilk şartı. Evet, ben... Herhangi bir hakim, yanlış karar verir hakim. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 yıl sonra, 35 yıl sonra ortaya çıkıyor. İdam cezası, verilen idam cezasının ki jüri orada çoğunlukla verilen idam cezasının yanlış olduğu kararı çıkıyor. Yanlış karar verebilir hakim. Ama verdiği karardan dolayı suçlanamaz. Çünkü öbür türlü hakim karar veremez. Evet, bit, Yanlış karar yani, vereceğim. Yargı en, mekanizması bitmiş oluyor. şimdi. Olmaz. Biter yani burada. Birkaç ilginç nokta var. Onları da izin verirsen ekleyeyim. Yani bir tanesi bir kere görevden alınmaları e, tamamen e, Hakim Hesabda Yüksek Kurulu Başmüfettişi'nin imzasıyla ön raporda bir e, Örgüt yapılanmasının talimatıyla hareket ettikleri yönündeki basın yayın organlarında yer alan haber kapsamları nazara alınarak görevden Başka alınmışlar. Başka bir şey yok zaten. Başka evet. bir şey yok. Gazete bir kupürüyle bir şey yok. görevden alınıyorlar. Onu, bir de başbakanın sözüyle. Evet inanılmaz bir şey. Bir, şimdi bu konuda tarihte örnekleri var mı yok mu ben de tabii çok iyi bilmiyorum. Ama e, gerek e, eski yargıtay. Başkanı Profesör Sami Serçun sözleri var. Yani 40 yıl hizmet verdim adli mekanizmasına. Şimdiye kadar utanç verici böyle bir durumla karşılaşmadım diyor. Bu yaşananlar altında eziliyorum demiş. Profesör eski Adalet Bakanı Profesör Hikmet Sami Türk de bu olay Türkiye'de yargı bağımsızlığının bittiğini gösteren çok vahim bir olay. Çünkü örgütle suçlanan hakimler gerçekte verdikleri kararla karardan dolayı tutuklanmışlardır. Bu anayasaya, kanunlara ve vicdani kanaatlere göre bağımsız karar veren hakimlerin artık böyle karar veremeyecek oldukları bir döneme girdiğimizi gösteriyor demiş. Çok önemli tabii bu. Şu anda bir anayasa ihlal suçu var. Ağır bir anayasa ihlal suçu işlenmiş durumda. Gerçi Cumhurbaşkanı Tarafsızlık ilkesini bir tarafa bırak seçim kampanyalarının başladığı dönemde aktif biçimde yani seçim kampanyası dışında olsak gene bir dereceye kabul edilebilir ama seçim kampanyalarının resmen başladığı bir dönemde aktif biçimde seçimde taraf olarak Bilmiyorum Demokrat Parti'nin 57 seçimlerinde Celal Bayar böyle kampanya yapmış mıydı? Evet. Onu tarihçiler söylerler bize. Evet. Ama bugün Cumhurbaşkanı seçim kampanyasında aktif biçimde kampanya katılarak bir başka ilkeyi çiğniyor anayasa. Ama hakimlerin verdikleri karar nedeniyle tutuklanması sadece ve sadece çünkü bu karar gücünün iktidar elinde tutan gücün hoşuna giden bir karar olsaydı tutuklanmayacaklardı yani aynı hakim aynı e, asli ceza hakimi sulh ceza mahkemelerinin e, reddi hakim kararını verdikten sonra öbür asli ceza hakimi gelse ve deseydi ki e, önüne gelen tutuklama kararlarını onaylamış olsaydı aynı şekilde yetki gasp yapmış olacaktı değil mi? Evet, karar verdiği için aynı şekilde yani kararın e, tahliye kararı olması veyahut tutukluğun devamı karar olması karar verme hakkının e, gaspının e, işlenmemiş e, olduğu anlamına gelmiyor. Evet. Her durumda o asliye ceza mahkimi eğer yetkisi yoksa böyle bir konuda karar vermeye ancak iade edebilir yetkim yok deyip ama deseydi ki tutuklamaların devamında kimse bir şey demeyecekti değil mi? Hayır aslında. Bir nokta daha var aslında. Bir de yani zaten baştan bu tutuklama kararının çok tartışmalı. Hatta yani tartışmasız neredeyse derece kadar yanlış olduğunu söylenebilir. Çünkü ne kendi ayaklarıyla gitmişler. Hem tutuklanan Hidayet Karaca ve bir, öbür adı geçen polislerden bir kısmı. Hem delilleri yok etmesi gibi en temel iki şey var yani tutuklama, tutuklama müessesesinin geçerli olması için e, yani Hidayet Karaca'nın 5 yıl önceki bir e, televizyon dizisindeki söylenenlerden talimat verdiği söyleniyor artık o diziyi yok etmesine imkan olmayacağı için delili yani tutuklanması baştan yanlış bir kararı zaten ve ya Oradan geçtim şimdi kusura bakma. Evet. Yani tutuklamaların e Türkiye'deki tutuklama kararlarının ezici çoğunluğunun e, evet. adil yargılama ülkesine aykırı olduğu ve bunu daha önceden şimdi tutuklaman hakimlerin de bunu e, fütursuz biçimde tutuklama kararları vererek bunu bu suça iştirak ettiklerini biliyoruz. Evet bunu Tutuklanan ergen, Ergenekon ve Balyoz'da Ergenekon, Balyoz şimdi e, daha Erdoğan'a Cumhurbaşkanı hakaret, hakaret evet. Cumhurbaşkanı hakaret suçundan dava açılabilir ama tutuklama kararı verilmez. Evet. Bu çünkü bu suç öyle Cinayet suçu değil ki varsa delil ortada zaten dava açılmıştır ve kamu düzenini ve başka insanları tehdit eden bir durumda olmadığına göre tutuksuz yargılanması doğal haldir. Aha. Bu tutuklama hali zaten yani şu anda tutuklu olanlar tahliye edilse sanki berat etmiş gibi. Bir kamuoyunun bir kısmı e, e, Değerlendiriyor e, Tutuklandıkları andan itibaren Zaten otomatik olarak ceza e, Suçlu olduklarının ispat edildiği Anlamına geliyor Fakat ben şunu vurgulamak istiyorum Bu tutuklamanın Bu e, tutuklamanın tutuklama kararının suistimali artık Türkiye'de yargının laçkalaştığının yıllardır uygulanan bir şey evet. ve bunu yıllardır, yıllardır uygulanması kabul edilmesi anlamına gelmiyor. Zaten hmm. laçkalaşmış yargımızın en laçka mekanizmalarından bir tanesi tutuklama evet, kararı. Ceza olarak uygulanıyor resmen evet. yani. Ve bunu da sulh ceza mahkemeleri yaratarak özel tutuklama mahkemeleri yarattılar biliyorsunuz. Bu evet. özel mahkeme bu sulh ceza mahkemeleri ve tutuklama mahkemeleri ve atadıkları hakimlerin çoğu da ee, AKP e, denetiminden geçmiş uygunluk e, belirlenmiş hakimler bir iç savaş yürütülüyor e, adalet e, yapısı içinde Fetullahçılar Fethullah Gülen cemaati ile AKP veya Erdoğan teşkilatı arasında ve burada su ceza mahkemeleri bu savaşın bir aracı ama hakimlerin verdikleri karar nedeniyle yeniden altını çiziyorum verdikleri karar ne olursa olsun verdikleri karar nedeniyle tutuklanmaları bambaşka bir şey. Bu evet. bambaşka bir şey. Yani bu e, yargının bütünüyle despotun emrine girmesi demektir. La... Doğrudan despotun emrine girmesi demektir. Lağ La... La... edilmesinden beter bir durum var burada. Yani. E, evet yani hiç olmasa yargı yok dersiniz. Evet. Burada despotun eline, emrine girmesi demektir. Çünkü bundan sonra despotun gücün, e, mutlak gücü elinde tutanın e, hoşuna gitmeyen işine gelmeyen veyahut menfa e, veyahut e, onu onun için tehdit e, oluşturan bir soruşturma, bir e, yolsuzluk soruşturması veya herhangi bir ceza soruşturması. Sıradan bir trafik cezası soruşturmasında bile hakimin e, darbe teşebbüsü, iktidara yönelik darbe teşebbüsü, çete örgütlenmesi içinde olduğu iddialarıyla tutuklanmasının kapısı açılmış demektir. Bu hakikaten son derece vahim bir durum. O hakimlerin geçmişteki sicillerinin kötü olması, o hakimlerin adil yargılamayı ihlal etmiş olmaları, adil yargılama hakkını başkalarının e, ifal etmiş olmaları bu bugün yapılanın doğru olduğu e, anlamına gelmez. O hakimlerin kişiliklerinden ve o hakimlerin kimliklerinden ve geçmişteki yaptıklarından bağımsız olarak düşünmek zorundayız. Evet, yani bunun tabii sonuçları çok vahim olabilir. Senin de yazının sonunda belirttiğin gibi bugünkü Cumhuriyet'te çıkan yani e, Tayyip Erdoğan Teşkilatı hukuk devletini açık biçimde askıya alarak son derece ağır bir anayasayı ihlal suçu Evet, hukuk devletinin askıya alınmasıdır. Çünkü hukuk devletinin temel e, ülkelerinden bir tanesi yargı bağımsızlığıdır. Hakimlerin e, verdikleri karar nedeniyle e, yürütme tarafından e, cezalandırılmaları ve şöyle şeyce idari ceza değil doğrudan e, özgürlüklerinin kısıtlanması cezasının verilmesi e, yargı bağımsızlığını askıya almak demektir hukuk devletini askıya almak demektir bir ana ihlal suçudur evet çok kaotik ve anomik bir döneme e, sürüklendiğimiz açıkça ortada tabi Evet yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içindeki biraz aklı serin, biraz hukuk devletine sahip çıkacak insanların hakikaten bu duruma bir dur demeleri lazım. En çok onlar, onların sorumluluğunda olan bir şey bu Erdoğan Tayyip Erdoğan teşkilatının bir şekilde durdurulması lazım. Evet. Bir de benim de buna bir ufak ilave ol, olabilirsem müsaadenle o da e, özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ve hükümete e, yakın iktidara yakın yayın organında yazan gazetecilerin analizlerinde bu hukuksuzluğa bir şey söylemeleri gerekir herhalde yazarların. Değil mi? Köşe yazarlarının. E, onların e sorumluluklarında e, şu yapmadıkları zaman suça e, dolaylı biçimde iştirak etmiş oluyorlar tabii. Evet ben dolaylı ben, biçimde ben, değil ben yani dolaylı abartmıyorum tabii dolaylı gözünü kapatmak bile bile gözünü kapatmak e, ama başka konularda gene bu işi doğrulamaya devam etmek suça iştirak etmek e, O da bahim, yani gazeteciliğin en temel e, ilkelerinden bir evet. entelektüel sorumluluğunun en önemli şeylerinden biri evet. diye düşünüyorum ben. Evet. Peki çok birkaç dakikamız kalmış. Birkaç kalmışken... dakikamız var. Perşembe günü e, Britanya'da e, milletvekili seçimleri olacak. Son derece önemli e, seçimler. Britanya'nın e, seçim tarihinde e, az bilinen, az örneği rastlanan bir çekişme söz konusu. İki ana parti, iki büyük parti yani hem muhafazakar parti hem de işçi partisinin kamuoyu yoklamalarında oyları birbirine çok çok yakın gözüküyor. Ve son pazartesi günü dün yayınlanan e, kamuoyu yoklamalarında e, Muhafazakar Parti'nin İşçi Partisi'nin bir puan önünde 34-34-35 oy alması İşçi Partisi'nin 33-34 oy alması bekleniyor. E, İngiltere'deki Britanya'daki seçim sistemi nedeniyle <gülüyor> e, Muhafazakar Parti'nin bir e, bir puan yüksek almakla e, alarak e, belki e, İşçi Partisi'nden e, 15 veya 20 milletvekili daha fazla çıkarma ihtimali var. Daha yüksek. Ama tek başına iktidar olma ihtimali yok bu durumda. Hemen hemen hiçbir e, yorumcu e, 326 milletvekili gerektiren o çoğunluğu... E, Kimsenin elde etmeyeceğini hemen hemen kesin biçimde ifade ediyor. Dolayısıyla yeniden bir koalisyon olacak ama bu durumda da muhafazakarların koalisyon kurma şansı e, ikinci bile gelse e, işçi partisi, e, işçi partisinden daha az. Çünkü muhafazakarların e, liberal demokratlarla 2010'da kurduğu koalisyon liberal demokratları çok yıprattığı için... Büyük ihtimalle liberal demokratlar ikinci bir muhafazakarlarla koalisyon yapmak istemeyecekler. Hatta yeterli bile olmayabilir diyorlar ikisinin oyu. Ee, burada büyük yenilik e, İskoçya Ulusal Partisi e, yakın döneme kadar e, İskoçya'da e, İşçi Partisi'ne oy veren Neredeyse silme işçi partisine oy veren İskoçların bir kısmı bu geçen sene yapılan referandumdan beri e, İskoç Ulusal Partisi'ne e, oy verme eğilimini gösteriyorlar. Dolayısıyla 40 civarında milletvekili çıkarma ihtimali var. Ve bunların hemen hemen hepsi işçi partisine girecek olan milletvekilleriydi. Dolayısıyla e, işçi partisinin... E, bir koalisyona gitme ihtimali var. Bu koalisyonu e, İskoç e, Ulusal Partisi'yle yapabilir fakat yapmayacağını söyledi. E, buna karşılık liberal demokratlarla yapabilir veyahut e, e, daha küçük partilerle, Yeşil Parti'nin örneğin bir milletvekili olacak e, tabi bu yeterli değil. E, bu şey, Kuzey İrlanda'dan seçilecek olanlar e, ve çeşitli küçük milletvekilleri örneğin e, ee, bir e, Halloween yeniden seçilmesi e, reclaim hareketi çerçevesinde e, Halloween yeniden seçilmesi mümkün yani şunu demek istiyorum e, mecliste e, muhafazakarların karşısında e, işçi partisi merkezli bir e, muhalefetin çoğunluğu elde etmesi e, daha yakın bir ihtimal gibi gözüküyor bütün bunların e, yanında tabii e, en önemlisi e, işçi partisi e, muhafazakarlara karşı e, Tony Blair döneminin e, politikalarını e, kapattıklarını ve muhafazakarlara karşı gerçek anlamda bir e, e, sınıf alt sınıf, ezilen sınıf, yoksul sınıf, dışlanmış sınıf mücadelesini iktidara getireceklerini e, açıkça beyan ettiler. Hatta e, Cumartesi günkü Guardian'da çok uzun bir söyleşisi yayınlandı İşçi Partisi Başkanı Edmi Liband'ın Orada da bahsettiği ana vurgu en güçlü, elinde en büyük iktidar güçlerine sahip ve küçük bir zengin azınlığın partisine karşı biz emekçi ezilen, yoksul veyahut dışlanmış halkın iktidarını temsil ediyoruz. Bunu iktidara getireceğiz dedi. Tabi bu bir seçim vaadinin olmasının ötesine gidecek mi bilmiyoruz ama Tony Blair'in Üçüncü yolundan daha e, e, sol ağırlıklı işçi sınıfı veyahut emekçi çalışan sınıfı ağırlıklı e, bir politika e, yürüteceklerini Avrupa Birliği konusunda Kamran'ın e, e, Avrupa Birliği'ne karşı e, referandum, Avrupa Birliği'ne e, ilgili referandum fikrini desteklemeyen ve en ilginci de, e, onu da bitirelim isterseniz, hı hı. E, Cameron e, tabii ki e, kampanyasını İşçi Partisi İskoç e, bağımsızlıkçılarıyla e, koalisyon kuracak, e, Britanya'yı bölecek, e, İskoçlara Britanya'yı satacak e, teması üzerinden işliyor. <gülüyor> Ed Miliband da ısrarla İskoç Ulusal Partisi ile bir koalisyon düşünmediklerini söylerken aynı zamanda şunu şunu da dile getirmeye çalışıyor: Biz İskoçlara karşı bir mücadele vermiyoruz. Biz Britanya halklarının birlikte refah paylaşımı mücadelesini veriyoruz. Dolayısıyla asıl Britanya'yı bölen Cameron zihniyetidir. Diyor. Bu tabi. Biraz e, Türkiye'deki Kürt sorunuyla ilgili tartışmaları da hatırlatmıyor değil. E, bir de diğer taraftan tabii yeni faktörler var İngiltere'de. Artık e, UKIP örneğin e, ba İngiltere'nin bağımsızlıkçı sağ partisi e, oyları %7-8 civarında olacak. Ama 3 milletvekilinden fazla alması beklenmiyor İngiltere'deki çoğunluk sistemi nedeniyle. E, İskoçların yüzde dört yüzde beş İngiltere Birleşik genelinde oyları ama yerel olarak çok güçlü oldukları için 40 civarında milletvekili çıkaracaklar. Sinn Féin 5 milletvekili çıkarması garanti ama Sinn Féin ilkesel olarak beş milletvekilini parlamentoya yollamıyor, boş bırakıyor o sandalyeleri. Bu sefer bu seferde boş bırakmaya devam edecek. Ee, ve diğer e, yeni partiler özellikle Galler bölgesinin partisi e, ciddi bir çıkış yaptı. Belki milletvekili olmayacak ama o itibariyle de İngilti, Britanya artık iki partili, iki buçuk partili daha doğrusu. Yani muhafazakar parti, işçi partisi, ana iki parti, bir de yarım parti, liberal demokrat parti, e, iki buçuk partili e, e, siyasi parti sisteminden daha çok partili bir sisteme de hızla yöneliyor Hı. bölgesel partilerin ortaya çıkmasıyla birlikte Hı. Beğilmiş, Herşembe günü konuşşembe günü görüşeceğiz Yalnız bir şey daha var İngilzce Britanya'da bu demokrasinin zaaflarından bir tanesi insanlar kendileri gönüllü olarak seçim listesine seçmen listesine yazıldıkları için 7 milyon kişi seçim seçmen listesine kaydolmamış. 7 milyon o, seçmen seçmen listesine kaydolmamış. Bu demokrasi açısından düşündürücü büyük bir durum. Bir kayıp evet. Peki, çok teşekkürler abi. İyi günler. Görüşmek Hadi. üzere. Ahmet İnselli Ufuk turu. Açık gazetede. Ben Hakan Vireskala. 94.9 açık radyodayım Dağılınlam yatırımlarınıza yön vermeniz için yeni bir fikrimiz var. Ak Portföy Yönetimi uzmanlığında sunulan birebir portföy fikirleri. Risk profilinize ve değişen piyasa koşullarına uygun alternatiflerle yatırımlarınızın kılavuzu Akbank birebir bankacılıkta. Akbank sizin için. Reklamlar bitti. Kainatın tüm seslerine renklerine ve titreşimlerine bitiz o açık kaste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 Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Evet, evrim üzerine bir süre konuşacağız. Öyle konuştuk üzerinde. Siz bir ee, açılış evet. yapar mısınız lütfen? Tamam, tabii memnuniyetle. Hemen baştan söyleyeyim. Ee, evrim Kuramı üstüne e, Yaklaşık 10 programlık Bir diziye başlıyoruz Bugün itibariyle ee, Niye olduğunu şimdi anlatmaya çalışacağım ee, Böyle e, Bu kadar uzun Bir dizi daha önce yapmamıştık ee, 3-4 programdan da Oluşan diziler yaptığımız oldu ee, Fakat e, Evrim Kuramı Evrim Kuramı o kadar geniş meselelere temas eden ve çok açıdan e, bakılması gereken e, bir mesele ki e, e, biliyorsunuz yaklaşık iki aydır aslında bu konuda e, kimler programımıza konuk olabilir diye e, düşünüp e, davet edip e, organize etmeye çalışırdık. Bunu e, ilk ettiği organize olmuş vaziyetteyiz. Yani neredeyse bu yaz boyunca yaz sonuna kadar e, gündeme e, girmesi gereken acil e, konular olursa e, onları ayrıca gündeme alacağımız parantezinde e, genel e, itibarla evrim meselesini konuşuyor olacağız. E, şimdi geçen haftadan önceki son üç programda ayrımcılık e, konusunu ele almıştık hatırlayacaksınız. Yoksulluk temelli, cinsiyet temelli ve ört temelli ayrımcılığa bakmıştık. Aslında bu evrim konusunun ayrımcılıkla alakalı bir yanı da var bence. Çünkü ayrımcılık cinsiyetle örtle bitmiyor. Tür ayrımcılığı diye bir başka ayrımcılık olduğunu ben düşünüyorum. Yani insan türünden gayri diğer türleri değersiz gay gören, onların haklarını görmezden gelen bir yaklaşım. E, ve nasıl cinsiyet ayrımcılığı aslında ırkçılıkla benzerlikler gösteriyorsa e, böyle bir tez e, öne sürmüştük e, iki hafta önce. Irkçılık da bence tür ayrımcılığıyla e, e, bir takım benzerlikler gösteriyor. E, Mark 2015'te yani iki ay önce yayınlanmış Jade Small diye bir yazarın insanat bahçelerinin unutulmuş tarihçesi diye çevirebileceğim bir yazısını okudum. Şimdi insanat diye bir sözcük yok herhalde ama insan hayvan bahçeleri diye belki o zaman çevirmek lazım. Ben böyle uygun gördüm. O yazıda 1800'lerden başlayarak 1900'lerin başına kadar 100 sene yaşkın bir zaman diliminde Avrupa'nın en büyük kentlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nde de Paris'te, Hamburg'da, Barcelona'da, Milan'da, New York'ta siyah insanların kafesler ardında sergilendiği, ee, hayvanat bahçesi formatında insanların e, bu şekilde ritmine e, konulduğu yerler e, olduğunu e, anlatıyor bu yazı. Ee, burada e, sergilenen insanlar ya e, Afrika getirilmiş ve e, beyaz insanlar arasında alınmış satılmış köleler e, ya da bazıları e, para karşılığında gönüllü olarak orada çalışmaya e, razı gelmiş insanlar. E, tıpkı hayvanat bahçelerinde olduğu gibi, işte insanlar gelip e, kafeslerin arkasındaki bu siyahtenli insanlara, e, kadınlara, erkeklere, çocuklara bakıyorlar. E, çocuklara yiyecek atıyorlar. E, kimin siyahtenli insanlar? Kucaklarında bir şempanze yavrusuyla e, orada e, durmak e, durumundalar çünkü e, ima edilen, işte, sürekli insanları aslında hayvanlar e, aynı kategoriye e, dahil, e, onlar bizden değiller. Böyle seyredilecek bir e, ilginçlik e, sergilenen bu oluyor bu insanat bahçesi denen yerlerde. E, 1867'de Buckner Harrison Payne isimli Amerikalı bir yazarın yazdığı, zencilerin etnik statüsü nedir? Başlıklı bir kitaptan bahsetmiştim. Bu kitapta Payne zencilerin aslında e, insan gibi gözükmelerine rağmen e, ruhlarının olmadığını, Tanrı'nın onları insan kategorisinde değil hayvan kategorisinde yarattığını dolayısıyla bir mesne gibi alınıp satılabileceklerini e, iddia ediyordu. Bu e, bu insanat bahçesi denen yerlerde de işte bu yaklaşımın herhalde bir yansıması var. Öyle gözüküyor. 1900'lerin başından günümüze halbuki kadar geldiğimizde bir sürü şeyin değişmiş olduğunu görüyoruz. Mesela BBC'nin Aralık 2014'te verdiği bir habere göre belki bundan bahsetmiştiniz açık gazetede hatırlamıyorum Arjantin'de bir mahkeme 29 yaşında bir oranlı kişilik statüsü evet. verilmesi gerektiğini kararlaştırmış yani bu oranlı bir insanların kendi istekleri doğrultusunda işte kafasalara kapatıp sergileyip ne istiyorlarsa yapabilecekleri bir nesne gibi e, görülmekten e, bir özne gibi görülmeye e, bir özne gibi görülmesinin gerektiğine e, karar vermiş ve insan olmayan birey e, diye e, nitelemişler biz Amerika'da da iki şempanze hakkında çıkarılmış bir yerel mahkeme üst daha doğrusu yüksek mahkemenin yerel bölümünden çıkmış bir kararla Kendilerini kafesten çıkarılıp şeye gönderilen bir bağımsız yaşayabilecekleri bir yere bir adaya yapılmış. Yapay bir adada kurtarıldıklarına dair bir haber okumuştuk. Bu Arjantin haberini de ben sonradan hatırladım ama siz söyleyince. Evet yani bunlar aslında tür ayrımcılığına karşı atılmış adımlar gibi gözükebilir. Ee, bu konuda şüphesi olan kişiler mesela canım şimdi bu oranlı ya da şempanzelere siz ne yapmak istiyorsunuz burada mı kalmak istiyorsunuz yoksa başka bir yerde mi yaşamak istiyorsunuz diye sormamızın imkanı yok. Dolayısıyla bu çok saçma bir şey böyle bir birey ya da özne statüsü verilmesi bu hayvanlara diyebilirler Halbuki e, öyle olmadı. Bu hayvanların ne istediğini anlamak aslında çok da dolaylı olmayan yollarla e, e, mümkün. Bu 29 yaşındaki oranlıklar mesela bir e, mesne gibi sergilenmekten insanların karşısında e, onlar tarafından sergilebilmekten e, hoşlanmıyor. Hoşlanmıyormuş. Bunu nereden biliyoruz? Ee, i̇nsanlar kendisini seyretmeye geldiği zaman hep e, bahçeden e, kendi e, insanların onu göremeyeceği e, bir yer olan e, kafesinin içindeki karanlık bir yere gidip orada duruyormuş. Ama insanlar yokken e, dışarıda durmaktan daha hoşlanıyor olması ki dışarı çıkıyormuşlar. Bunlar bu tür verilerden dolaylı olarak da olsa aslında bu hayvanların belli düşünceleri, duyguları, istekleri, tercihleri olduğunu anlamak mümkün gibi gözüküyor. Şimdi bir canlıyı birey ya da özne yapan vasıflar ne diye sorarsanız... Ee, ve bu vasıtların yani mesela akıl, bilinç, e, duygular ya da öz bilinç gibi vasıtların bir olup olmadığını nasıl anlarız derseniz o zaman zihin felsefesinin e, hayvanlarla zihin konusuna e, girmiş oluruz. Bu temayı bu şekilde ele alıp aslında yine bir dizi olarak e, işlemeyi düşünüyorum. Bunu ileride e, yaparız umarım. Benim kendi verdiğim derslerde de sıkça aslında temas ettiğim bir nokta. Ama bu evrim dizisinin e, şimdi başında e, söyleyebileceğimiz şey belki ırkçılıkla benzerlikler gösteren tür ayrımcılığı konusunda da bir takım ilerlemelerin olduğu ve insan olmasa da kişilik ya da bireylik statüsü verilebileceği fikrinin ilk kez kabul görmesi bunlar bana hep olumlu gelişmeler gibi gözüküyor aslında. Ayrımcılığın kökenlerinde ne var diye sorarsak e, bunun psikolojik analizi e, herhalde aynı derin bir analiz olmak zorunda. E, bizden olmayanı ötekileştirme ya da bir dışlama e, içerdiği açık. E, bu gerek erkeklerin kadınlara karşı yaptığı cinsiyet ayrımcılığı olsun gerek beyazların siyahlara karşı yaptığı. Ök ayrımcılığı olsun ya da bizim diğer hayvanlara karşı yaptığımız tür ayrımcılığı olsun. Böyle bir genel tema e, var gibi gözüküyor. Bu da bence e, temel bir unsur e, insan merkezli bir dünya görüşü. Bana öyle geliyor. Antroposantrik e, e, diyemiz edeceğimiz. Yani e, insanı dünyanın hatta belki evrenin merkezinde gören, bütün diğer canlıların insana tabi olduğunu düşünen bir görüş. Bu görüş gerek seküler dünya görüşleri içinde gerek dindar dünya görüşleri içinde kendine yer bulabiliyor. Fakat özellikle kadim anlatılarda, mitolojilerde ve semavi dinlerin e, narratiflerinde e, hep böyle bir insan merkezli e, anlatı e, olduğunu görüyoruz. E, öte yandan bilimin ışığında... E, ...biyolojinin içinde baktığımızda e, gördüğümüz pek öyle insanın e, merkezde durduğu bir e, durum değil. Daha ziyade insan pek çok tür içinde yalnızca bir başka canlı türü e, olarak var olmuş durumda. E, ayrıca biliyoruz ki e, dünyaya sonradan gelmiş bir e, canlı türü. E, her ne kadar e, dünya üstünde, diğer canlılar üstünde egemenlik sağlamış olsa da e, dünyada en eskiden beri var olan türlerden bir tanesi değil. E, biyolojik hayata sonradan katılmış bir tür. Üstelik diğer türlerle önemli benzerlikleri olan bir tür. Biz insanlar öyleyiz. Ve evince görüşe göre diğer türlerle ortak e, ataları da olan e, bir tür. Böylece baktığımız zaman, yani merkezine insanı koyup e, bütün evren e, insan için yaratılmış ve insan etrafında dönüyor görüşünden uzaklaşıp... E, insanın olması gerektiği aslında yere, diğer canlılarla daha eşitlikçi bir ilişki içinde düşündüğümüz zaman, bu düşünce zinciri ister istemez insanı evrim kuramına ve evrimle ilgili meselelere getiriyor. Evrim kuramında çağdaş biyoloji biliminin giderek olmazsa olmazı haline gelmiş bir, bir temel var. E, bu önümüzdeki e, 9-10 programlık dizide bunlardan e, bu, bu konuya e, çeşitli e, açılardan bakarak yaklaşacağız. Fakat bu görüşün bir de benim hoşuma giden bir başka e, niteliği var. E, daha alçak gönüllü, yerini bilen, kibirsiz, e, doğaya ve diğer canlı türlerine e, saygı gösteren, Dolayısıyla bu tür ayrımcılığına da e, direnen bir e, dünya görüşü. Bu alçak gümürlü görüşte e, gerek seküler, gerek din merkezli e, dünya görüşlerinin içinde tutarlı olarak e, yer alabilir diye düşünüyorum. E, bu konuya da dönmek istiyorum. De çünkü böyle olsa bile ya, ya da ben en azından e, bu insan merkezli olmayan daha alçak gümürlü dünya görüşünün e, gerek dindar gerek seküler dünya görüşleri içinde yer alabileceğini düşünsem de e, evrim kuramının özellikle e, bazı dindar kesimler e, tarafından e, kabul edilmediği hatta e, ciddi ve uzun zamanda sürmekte olan bir çatışma içinde olduğunu da görüyoruz. Bu böyle olmak zorunda mı? Değil mi? Ben öyle olmak zorunda değil diye düşünüyorum. Bu mesele de aslında bir noktada bizi ilgilendiren konular arasında girecek. Çünkü evrim kuramından konuşurken Türkiye'de evrim kuramına olan güvenin hangi, ne durumda olduğuna da değinmek gerekiyor. Benim de aslında Meseleyi ayrımcılıktan kir oradan evrim kuramına getirir ve bu konuda bir dizi yapalım diye düşünürken aklıma gelen şeylerden iki tanesi şunlardı onlardan da bahsedeyim. Bir tanesi Türkiye halkının geçenlerde yapılmış bir çalışmaya göre evrim kuramına Avrupa'da en az oranına inanan halk olması. Ee, içinde Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri Doğu ve Batı Avrupa ülkelerinin olduğu e, bir e, çalışmaya göre evrim kuramının doğru olduğunu düşünenler Türkiye'de bin e, beş kişide yapılmış bir çalışma bu yüzde 30'dan az e, emin değilim diyenler yaklaşık yüzde on ee, gibi gözüküyor. Ee, yanlıştır. Evrim kuramına inanmıyorum diyenler ise e, işte %60 civarında gibi gözüküyor. Oysa bu oran mesela İzlanda ya da Danimarka, e, İsveç, Fransa gibi ülkelerde e, %1-2 Oranında e, inanmıyorum yanlıştır diyenler yüzde işte belki 3 dört oranında emin değilim diyenler e, kalanı evin kurmanın doğru olduğunu düşünüyor. E, Bu iyi gösteriyor. Yanlış diyenler yüzde altmış oranında mı Türkiye'de çıkıyor? Yani, Türkiye'de yanlış diyenler yaklaşık yüzde 60 oranında cevap, evet, yani on evet. işte, kişiden 6'sı emin değil. E, e, i̇lginç bir başka nokta. Türkiye'den e, sonra evrim kuramına en az inanılan ülkenin Amerika Birleşik Am yani Onu soracaktım oldu. ben de, evet. E, bu e, bu çalışmaya aslında benim dikkatimi çeken e, Orion dergisinde e, James Krupa diye bir biyoloji profesörünün yazdığı bir yazı oldu. Darwin'i savunmak diye bir yazı yazmış Krupa. Orada diyor ki ben e, Kentucky Üniversitesi'nde biyoloji e, bölümünde profesörüm. Yıllardır evrim üstüne ders veriyorum. E, fakat Kentucky'de yani oturduğum yerde e, tanıştığım insanlar bana sen ne iş yapıyorsun diye sordukları zaman e, peki ne nasıl ders alıyorsun diye zaman ben de e, biyoloji profesörüm. Evrim üstüne ders veriyorum. Dediğimde genellikle 10 kişiden 9'u ee, ama niye evrim ders veriyorsun? Bir kere doğru değil ki. Ee, çünkü doğru değil Kanıt yok. Üstelik yalnızca bir teori. Dolayısıyla ne diye derslerde e, bununla vakit diyorsunuz? Falan e, diyorlar. Benim hayatım işte hep tanıştığım insanlara evrimin, evrim programının biyoloji için niçin olmazsa olmaz önemli olduğunu anlatmakla geçiyor diye başlıyor bu yazı James Group'a. Daha sonra da ee, biz Avrupa ülkeleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde evrime inanan e, halkın evrime inanma oranı açısından en sondayız ee, Allah'tan neyse ki Türkiye'nin önündeyiz e, demiş e, bu yazıyı okuduktan sonra ben de bu çalışmaya baktım onu da söyleyeyim e, Science dergisinde Ağustos 2000'de çıkmış bir çalışma. 2005'te yapılmış 2006'da yayınlanmış John Miller Eugene Scott Shinji Okamoto'nun birlikte yaptığı çalışma. Bunu ben Açık Bilinc'in Twitter sayfasından da sayfasına da yerleştireyim. isteyenler bakabilir. Bu yazıdan yazının hemen ardından bu kez bir de Nature dergisinde yine 2006'da bir editoryal yazı çıkmış. Ee, o yazıya atıfla e, Yine bu konuda e, Yazılmış e, Gerald Weissman Biyoloğun yazdığı bir, e, bir e, Yazıda e, Evrimi okullarda öğretmek e, Konusunda e, Türkiye'den öndeyiz Fakat İran'dan gerideyiz Diye yazıyorlar Bu Nature Dergisi'ndeki editorial e, yazı Yazı e, Evrim konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kadar geride olmasını Hristiyanlığa bağlıyor. Kökten dinci Hristiyanların e, evrim konusunda, e, ki dirençlerine ve e, evrim konusuna e, evrim konusunun e, okullardaki müfredattan çıkartılması konusunda yaptıkları çalışmalara bağlıyor ve e, bir noktasında bu böyle olmak zorunda değil. Dindarlık illa evrime karşı olmayı gerektirmiyor. Mesela bakın İran'a. İran gibi bir ülke bile evrim konusunun rahatlıkla çalışıldığı, anlatıldığı, kök hücre çalışmalarının mesela içine dindarlık karıştırılmadan serbestçe yapılabildiği bir ülke. Dolayısıyla belki semavi dinlerin, özünde evime karşı olmak gibi bir şey yok diye bir iddia önütçülüyor. Bir şey soracağım bu, bu, bu Science Dergisi'nde çıkan araştırmada Amerika Birleşik Devletleri'nde ne kadar oran görünüyor? Yanlış diyenlerin oranı ne kadar? Böyle bir, bir kıyaslama var mı? E, var. Amerika Birleşik Devletleri'nde yanlış diyenler yaklaşık %50. Neredeyse tam yarısı. Hmm. Türkiye'den bir parça daha evrime inanan, inanıyor durumdalar, öyle gözüküyor. Doğru diyenler yaklaşık yüzde 40'ü, yaklaşık yüzde onu ise nüfusun bilmiyor. Bu araştırmayı da yaklaşık 1500 kişiyle yapmışlar Amerika Birleşik Devletleri'nde. En e, evrimi güven duyulan ülkelerde de e, üzerinde de marka İsveç'i saymıştım. Arkasından da Fransa, Japonya, e, İngiltere, Norveç, Belçika, İspanya, Almanya, İtalya gibi ülkeler çıkılıyor. E, en şu anlarda belki Türkiye'nin içinde Latviya, Litvanya, e, Bulgaristan e, gibi ülkeler görüyoruz. Bu çalışmanın içinden tabii neredeyse 10 sene geçmiş, daha yakınlarda buna benzer bir çalışma yapıldıysa ben bulamadım ama e, benzeri e, araştırmalar mutlaka yapılıyordur. Durumun çok değişmiş olduğunu sanmıyorum. Hı hı. E, yani son 10 de Türkiye'de mesela evin konusunda inanma açısından bir değişiklik olduğunu sanmıyorum. Evet. Türkiye'deki bu evrim karşıtlığının peki sebebi ne? Yani İran'da gerçekten bu Nature Dergisi'nde yazıldığı gibi e, evrim konusunda bir e, ciddi bir direnç yoksa, e, İran'ın e, dini meselelerin e, genel olarak e, nüfusunun, nüfusu için önemli yer e, çıkmayan bir ülke olduğu söylenemez. E, Türkiye'deki bu evrim karşılıklığının sebebi ne, e, ne yapılabilir? E, Evin kuramının önemi ne şekilde doğru olarak anlatılabilir? Ve doğru sanılan yanlışlar evrim kuramı konusunda e, ne şekilde eclif Bunlar benim önemli bulacağım konular. Bu e, bu evrim dizisi boyunca e, e, bize konuk olacak e, evrim konusunda araştırma yapan e, kişilerden bir tanesi. Aslında bu alanda çok e, emeği geçmiş birisi e, Profesör e, Hacettepe Üniversitesi'nden biyolojik profesörü Deniz Erdi Özçay e, evrim konusuyla e, alakalıysanız ve televizyon sayı ediyorsanız kendisini görmemiş olmanızın e, imkanı yok. E, bütün evrim konusundaki panellerde bir sürü e, panelde e, bilimsel bilimç e, görüş açısını e, savunmaya çalışan e, yani bazen benim e, sabrımın tükendiği noktalarda e, sabırla e, doğruları anlatmaya çalışan bir kişi alakalıysanız e, bu meseleleri Türkiye'deki durumu ve ne yapılabilir konusunu da Erdi Hoca'yla Dilara'ya konuşacağız. Ben yani bitirirken bir de şunu söyleyeyim. Bu evrim dizisini organize edelim diye düşündüğümde aklımda aslında bunu bir üniversite semineri formatında yapmak tavardı. Yani kapsamlı bir şekilde çok değişik perspektiflerden yaklaşarak ve Diyelim bu 10 programlık dizinin hepsini dinleyen birisi bu dizinin sonunda evin konusunda hem en temel e, bilgileri hem de e, evrimsel bakış açısıyla yaklaşmanın getirdiği, e, e, bilim insanlarına getirdiği değişik alanlardaki avantajları e, anlamış, e, bu, bu konuda bir fikir sahibi olmuş olsun e, istiyorum. Ee, son zamanlarda biliyorsunuz üniversitelerde çevrim içi dersler yani internet aracılığıyla yoluyla ulaşılabilecek dersler e, çok moda oldu. Ben de bu sömestir Harvard Üniversitesi'nde verdiğim derslerden bir tanesi evrim kuramı üstüne ee, doğrudan evrim kuramından ziyade e, zihnin doğada e, ortaya çıkışı ve e, Evrimleşmesi dersin başlığı bu. E, bir karşılaştırmalı zihin niye evrim kuramı ışığında yapmaya çalışıyor. Örneğin insan doğası itibariyle savaşçı mı barışçı mı bir yaratıttır sorusuna e, işte, cevap vermeye çalışırken diğer türlere bakarak insanlara yakın şempanzeleri inceleyerek. sinem. Ee, bu tür bir e, yaklaşımla e, çalışıyoruz. Bu dersi mesela böyle bir internet üzerinden verilebilen bir ders haline getirilebilir mi diye bunu araştırıyorum. Böyle olursa belki Türkiye'den de izlemek isteyenler. Evet yani çok izleyebilenler... ilginç olabilir. Bunu, bu Evrim e, dizisinin birincisi de e, süreyi böylece bir doldurmuş evet, yani En azından o zamana kadar biz de açık radyoda böyle evin e, konusunda e, kapsamlı bir düzey yapalım diye düşündüm. Birincisini böylece tamamlamış olalım. E, Haftaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler Güven Bey. Görüşmek üzere. Canım, Görüşmek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 Evet, böylece de bitirdik açık Gazete'yi. Biraz sonra yeni dönemde bir yeni programımız başlayacak. O da iklim için adını taşıyan programımızla birazdan baş başa olacaksınız. Onu da hatırlatalım ve bugünkü açık Gazete'yi bitirelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık gazete.